Dördüncü şart, peygamberlere inanmak ve rusuhii, Allahü Teala'nın peygamberlerine inandım demektir. Peygamberler Allahü Teala'nın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için seçilmişlerdir. Bütün peygamberler hep aynı imanı söylemiştir. Peygamberlerde Aleyhümü Selam yedi sıfat bulunduğuna inanmak lazımdır. 1- İsmet, günah işlememek. Peygamberler, herhangi bir dinde haram olmuş ve olacak küçük ve büyük hiçbir günah işlemezler. 2- Emanet, peygamberler her bakımdan güvenilir kimselerdir. Asla emanete hıyanet yapmazlar. 3- Sıdk, Peygamberler sözlerinde, işlerinde ve her türlü davranışlarında doğru ve dürüst insanlardır. Asla yalan söylemezler. 4- fetanet. Peygamberler çok akıllı ve çok anlayışlı kimselerdir. Körlük, sağırlık gibi kusurları bulunan kimselerden ve kadınlardan peygamber gelmemiştir. 5- Tebliğ Peygamberler İnsanlara bildirip, açıkladıklarının hepsini Allahü Teala'dan gelen vahy ile öğrenmişlerdir. Bildirdikleri emir ve yasakların hiçbiri kendi düşünceleri değildir. Emrolunan şeylerin hepsini bildirmişlerdir. 6- Adalet Peygamberler hiç zulm ve haksızlık yapmazlar. Kimsenin hatırı için adaletten ayrılmazlar. 7- Emnül-Azl Peygamberlikten atılmazlar. Dünyada ve ahirette hep peygamberdirler. Yeni din ve ahkam getiren peygamberlere resul denir. Yeni bir din getirmeyip, insanları önceki dine davet eden peygamberlere nebi denir. Peygamberlere iman etmek, aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş Sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur. Peygamberlik, çalışmakla, çok ibadet yapmakla, açlık ve sıkıntı çekmekle ele geçmez. Yalnız Allahü Teala'nın ihsanı seçmesiyle olur. Sayıları belli değildir. Yüz yirmi dört binden çok oldukları meşhurdur. Bunlardan 313 veya 315 adedi resuldür. İçlerinden 6'sı daha yüksektir. Bunlara Ülül Azm peygamberler denir. Bunlar Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa aleyhimüsselam'dır. Peygamberlerin 33'ünün isimleri meşhurdur. Bunlar... Adem, İdris, Şit, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Hıdır, Yahşa bin Nun, İlyas, Elyasa, Zülkifl, Şemun, İsmuil, Yunus bin Meta, Davut, Süleyman, Lokman, Zekeriya, Yahya, Üzeir, İsa bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed, aleyhi ve aleyhimüsselatu ve selamdır. Bunlardan yalnız 28'inin ismi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Zülkarneyn, Lokman, Üzeyir ve Hıdır'ın peygamber olup olmadıklarında ihtilaf vardır. Muhammed Masum Hazretleri, ikinci cilt 36. mektupta Hıdır aleyhisselamın peygamber olduğunu bildiren haberin kuvvetli olduğunu yazmaktadır. 182. mektupta Hıdır aleyhisselamın insan şeklinde görünmesi ve bazı işleri yapması onun hayatta olduğunu göstermez. Allahü Teala onun ve birçok peygamberlerin ve velilerin ruhlarının insan şeklinde görünmesine izin vermiştir. Onları görmek hayatta olduklarını göstermez demektedir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Allahü Teala'nın resulüdür, habibidir. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdullah'tır. Miladın 571 senesi Nisan ayının 20'sine rastlayan Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de tevellüt etti. Babası daha önce ölmüş idi. Altı yaşındayken annesi, sekiz yaşındayken dedesi öldü. Sonra amcası Ebu Talib'in yanında büyüdü. Yirmi beş yaşındayken Hadice Tül Kübra ile evlendi. Bundan dört kızı, iki oğlu oldu. İlk oğlunun adı Kasım idi. Bundan dolayı kendisine Ebu'l-Kasım da denir. Kırk yaşındayken bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. Üç sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. Elli iki yaşındayken bir gece Mekke'den Kudüs'e ve oradan göklere götürülüp getirildi. Bu yolculuğuna Miraç denir. Miraç'ta cennetleri, cehennemleri, ve Allahü Teala'yı gördü. Beş vak namaz bu gece farz oldu. Tarihçilere göre miladın 622 senesinde, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emriyle Mekke'den Medine'ye gitti. Bu yolculuğuna hicret denir. Medine şehrinin Kuba köyüne geldiği, rebi ül ayının 8. pazartesi gününe tesadüf eden, Efrenci Eylül ayının, yirminci günü Müslümanların Hicri şemsi, tarih başlangıcı oldu. Müslümanların hicrî Kameri seneleri de o senenin muharrem ayından başlar ve gökteki ayın dünya etrafında on iki defa dönmesi bir Kameri sene olur. Hicri on bir, miladi 632 yüz iki senesinde Rebî'ül evvel ayının on ikinci pazartesi günü öğleden evvel vefat etti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece, çarşamba gecesi yarısı vefat etmiş olduğu odaya defnedildi. Vefatında Kameri 63, Şemsi seneye göre 61 yaşında idi. Muhammed Aleyhisselam beyazydı. Bütün insanların en güzeliydi. Güzelliğini herkese belli etmezdi. Onun güzelliğini bir kere gören hatta rüyada gören kimsenin ömrü, lezzet ve neşe ile geçmektedir. O, her zamanda, dünyanın her yerinde olan ve gelecek olan her insandan, her bakımdan üstündür. Aklı, fikri, güzel huyları, bütün organlarının kuvveti, her insandan ziyadeydi. Çocuk iken, iki kere, ticaret edenlerle Şam tarafına gitti ve Busra denilen yerden geri döndüler. Başka hiçbir zaman hiçbir yere gitmedi. Ümmî idi. Yani hiç mektebe gitmedi. Kimseden ders almadı. Fakat her şeyi biliyordu. Yani her neyi düşünse, her neyi bilmek istese Allahü Teala ona bildiriyordu. Cebrail Aleyhisselam adındaki melek gelip ona her istediğini söylüyordu. Mübarek kalbi, güneş gibi nur saçıyordu. Onun saçtığı ilm, marifet nurları, radyo dalgaları gibi yerlere, göklere, her yere saçılıyordu. Şimdi kabrinden de yaymaktadır. Yayma kuvveti her an artmaktadır. Elektromanyetik dalgaları almak için radyo alıcısı lazım olduğu gibi, onun nurlarını almak için de ona inanan ve seven ve gösterdiği yolda giderek temizlenen kalp lazımdır. Böyle kalbi olan insan, bu nurları alır ve bu da etrafa neşreder, yayar. Böyle büyük insanlara, veli denir. Bu veliyi tanıyan, inanan ve seven kimse, bunun karşısında edeple oturur veya uzakta onu edeple, sevgiyle düşünürse, bu kimsenin de kalbi nur feyz almaya temizlenmeye olgunlaşmaya başlar. Allahü Teala bedenimizi maddemizi yetiştirmek için güneş enerjisini sebep kıldığı gibi ruhlarımızı kalplerimizi olgunlaştırmak, insanlıkta yükseltmek için de Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini oradan fışkıran nurları sebep kılmıştır. İnsanı besleyen yapısını ve enerjisini sağlayan bütün besi maddeleri güneş enerjisi özümleme ile hasıl oldukları gibi kalbe ruha gıda olan evliyanın sohbetleri sözleri ve yazıları da hep Resulullah'ın mübarek kalbinden fışkıran nurlarla hasıl olmuştur. Allahü Teala Cebrail aleyhisselam adındaki bir melekle Muhammed aleyhisselam'a Kur'an'ı ı Kerim'i gönderdi. İnsanlara dünyada ve ahirette lüzumlu, faydalı olan şeylere emretti. Zararlı olanları yasak etti. Bu emirlerin ve yasakların hepsine İslam dini veya İslamiyet ve ahkam-ı ilahiyye denir. Muhammed Aleyhisselam'ın her sözü doğrudur, kıymetlidir, faydalıdır. Böyle olduğuna inanan kimseye Mümin ve müslüman denir Muhammed aleyhisselam'ın sözlerinden birine inanmayan beğenmeyen kimseye kafir denir Allahü Teala mümin olanı sever bunu cehennemde sonsuz olarak bırakmaz ya cehenneme hiç sokmaz yahut kabahati için soksada sonra cehennemden çıkarır Kafir olan kimse cennete giremez doğru cehenneme girer ve oradan hiç çıkmaz. Ona inanmak, Rasulullahı sevmek, bütün saadetlerin, rahatlıkların, iyiliklerin başıdır. Onun peygamber olduğuna inanmamaksa, bütün felaketlerin, sıkıntıların, kötülüklerin başıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ilmi, irfanı, fehmi, yakini, aklı, zekâsı, cömertliği, Tevazu, hilmi, şefkati, sabrı, gayreti, hamiyyeti, sadakati, emaneti, Şejati, heybeti, yiğitliği, belagati, fesahati, Fetaneti, melaheti, güzelliği, sevimliliği, vera'ı, iffeti, keremi, insafı, hayası, zühdü, takvası, bütün peygamberlerden daha çoktu dostundan ve düşmanından gördüğü zararları affederdi. Hiçbirine karşılık vermezdi. Uhud gazasında kâfirler, mübarek yanağını kanatıp, dişlerini kırdıkları zaman, bunu yapanlar için, ''Ya Rabbi, bunları affet, cahillikle ne bağışla.'' diye dua buyurmuştur. Muhammed aleyhisselamın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi, ve bunlar gibi ahlaklanması lazımdır böylece dünyada ve ahirette felaketlerden sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem şefatine kavuşmak nasip olur, Çünkü hadisi şerif'te Allahü Teala'nın ahlakıyla huylanınız buyurulmuştur hesabı <Sessizlik> kiram. Peygamber efendimizin mübarek yüzünü görmekle, tatlı sözlerini işitmekle şereflenen Müslümanlara, Eshab-ı Kiram denir. Peygamberlerden sonra, gelmiş ve gelecek bütün insanların, en hayırlısı, en üstünü, Ebu radıyallahu anh. İlk halife budur. Bundan sonra insanların en üstünü, Faruk-u ikinci halife, Ömer bin Hattab, sonra en üstünü ve Rasulullah'ın üçüncü halifesi, İman, haya ve İrfan kaynağı, Hazreti Osman bin Affan, radıyallahu anh, bundan sonra insanların en hayırlısı, dördüncü halife, şaşılacak üstünlükler sahibi, Allah Teala'nın arslanı Ali bin Ebi Talip'tir. Radiyallahu anh. Hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Meryem, Hazreti Asiye dünya kadınlarının en üstünüdürler. Hadisi i şerifte Fatıma cennet hatunlarının üstünüdür. Hasan ve Hüseyin de ''Cennet gençlerinin yüksekleridir.'' buyuruldu. Bunlardan sonra, Eshab-ı en üstünleri, aşere-i mübeşşeredir. Cennetle müjdelenmiş on kişidir. Bunlar, Hazreti i Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talib, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Talha, Zübeyir bin Avvam, Saad bin Evakkas, Said bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf, Ridvanullah Teala aleyhim ecmaîn. Sonra Bedir muharebesinde, sonra Uhud'da, sonra da Biatür Ridvan'da bulunanlardır. Resulullah'ın yolunda canlarını, mallarını feda eden, ona yardım eden Eşab-ı hepsinin isimlerini Saygı ve sevgi ile söylemekliğimiz bize vaciptir. Onların büyüklüğüne yakışmayan sözler söylememiz asla caiz değildir. İsimlerini saygısızca söylemek dalalettir, sapıklıktır. Resûlullah'ı seven kimsenin, onun esâbının hepsini de sevmesi lazımdır. Çünkü bir hadisi i şerifte buyurdu ki, esâbımı seven, Beni sevdiği için sever. Onları sevmeyen kimse beni sevmemiş olur. Onları inciten beni incitir. Beni inciten de Allahü Teala'yı incitmiş olur. Allahü Teala'yı inciten kimse elbette azap görecektir. Başka bir hadisi şerifte Allahü Teala benim ümmetimden bir kuluna. İyilik yapmak isterse onun kalbine heabımın sevgisini yerleştirir Onların hepsini canı gibi sever buyurdu Peygamberimiz vefat ettiği gün Medine şehrinde otuz üç bin sahabi vardı sahabilerin hepsi yüz yirmi dört binden fazlaydı dört mezhep imamı ve diğer alimler. İtikat bilgilerinde doğru olan tek yol vardır. Bu da Ehli Sünnet ve Cemaat mezhebidir. Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara doğru yolu gösteren ve Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu değişmeden, bozulmadan öğrenmemize sebep olan dört büyük zaattır. Bunlardan birincisi İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabittir. İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Ehli sünnetin reisidir. İkincisi İmamı Malik bin Enes. Üçüncüsü İmamı Muhammed bin İdris Şafii. Dördüncüsü İmamı Ahmed bin Hanbel'dir. Rahmetullahi aleyhim ecmaîn. Bugün bu dört imamdan birine uymayan bir kimse büyük tehlikededir. Doğru yoldan sapmıştır. Biz bu kitabımızda Hanefi mesebine göre namazla ilgili meseleleri o mezhebin büyük alimlerinin kitaplarından alıp sadeleştirerek bildirdik. Bu dört imamın talebesinden ikisi iman bilgilerinde çok yükseldi. Böylece itikatta mezhep iki oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun iman. Bu ikisinin bildirdiği imandır. Fırkayı inacı olan ehli sünnetin iman bilgilerini yeryüzüne yayan bu ikisidir. Birisi Ebu Mansuri Maturidi, ikincisi Ebul Hasan Ali eş'aridir. Bu iki imam aynı imanı bildirmişlerdir. Aralarında olan birkaç fark mühim değildir. Hakikatte aynıdır. İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde övülmektedir. Bir ayet-i kerimede mealen hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? buyurulmuştur. Başka bir ayet-i kerimede mealen ey Müslümanlar bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz buyuruldu. Hadis-i şeriflerde geldi ki Allahü Teala ve melekler ve her canlı insanlara iyilik öğreten Müslümanlara dua ederler. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir. Ey insanlar, biliniz ki ilm alimden işiterek öğrenilir. İlm öğreniniz. İlm öğrenmek ibadettir. İlm öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlmi öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir. İlmi öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğretici kimselere de faidesi vardır. Başkalarına öğretmek için öğrenen kimseye sıddıklar sevabı verilir. İlim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. İlmi öğreniniz ve öğretiniz her şeyin kaynağı vardır. Takvanın kaynağı ariflerin kalpleridir. İlmi öğretmek günahlara kefarettir.